Thank you. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, çok kıymetli Gül Efendi yüceleri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve her zaman olduğu gibi yine bir öyküyle programımıza başlıyoruz. Bugünkü öykümüzün adı Mesaj. Genç kız okuldan geldiğinde son derece yorgundu. O gün derse girmeyerek karşı görüşlü öğrenciler aleyhine slogan atmış, hatta onların elindeki bildirileri kapıp yırttıktan sonra bir kısmını da ceplerine doldurup dağıtılmasını engellemişti. Kağıtlardaki kurtuluş ve huzur gibi kelimeler her nedense onu kızdırıyordu. Genç kız ellerini yıkamak için banyoya girdiğinde, Lava boya düşmüş olan küçücük bir kelebekle karşılaştı. Hayvancaz nasıl olmuşsa sırtüstü dönmüş ve yıldızlı kanatları birkaç damlacığın oluşturduğu ıslaklıkla soğuk yüzeye yapışmıştı. Kız gözlerini ayırmadan kelebeğe bakarken kendisinin de ona benzediğini düşündü son derece zengin bir ailenin tek çocuğu olmasına ve her istediği yapılmasına rağmen şu ana kadar bir türlü huzura erememişti. Kalbinin ta derinliklerinden gelen ve gittiği yolun doğru olmadığını fısıldayan sesleri de susturamıyordu. Bir şeyler eksikti kendisinde ama ne olduğunu bulamıyordu. Bir ara başını kaldırarak Aynaya baktı, makyaj tabakasıyla kapatmaya çalıştığı solgun yüz, anneannem kılıklı dediği başörtülü arkadaşlarının nurlu simalarına hiç mi hiç benzemiyordu? Yoksa o tatlı ihtiyarın şakacıktan da olsa söylediği gibi yüzünün besmele, besmelesi mi silinmişti? Lavabodaki kelebeğe yaşlı gözlerle bakarken Allah'ım dedi, işte ben de aynen bunun gibiyim. Bütün gösterişime rağmen kolum kanadım kırık, kurtuluşun yok. Genç kız bu sözleri söylerken gördüklerine inanamamıştı. Öldü zannettiği kelebek bacaklarını oynatmaya başlamıştı. Birden onu kurtarmanın telaşına kapıldı. Her zaman gizliden gizliye duyduğu ses bu sefer kelebeğin kurtulmasıyla birlikte kendisinin de kurtulacağını haykırıyordu. Aceleyle parmağını uzattı fakat onu ezme korkusuyla hemen geri çekti. Daha sonra gömleğinin ucunu denedi ama kelebeğin güçsüz ayakları ipekli kumaşı bir türlü kavrayamıyordu. İnce bir şeyler gerektiğini düşünerek cebinden rastgele bir kağıt çıkardı... ...ve hayvanın ayaklarına değdirdi. Kelebek... ...nihayet başarmış... ...ve kağıdın kenarlarına tutunarak... ...kendini kurtarmıştı. Genç kız... ...o ana kadar... ...sanki hiç yaşamadığı bir mutlulukla... ...hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamıştı. Allah'ım diyordu tekrarlayarak... ...ne şekilde olur bilemem ama... ...beni de bunun gibi kurtar... ...kurtar ne olur? Genç kız... Ters vaziyetteki kelebeği düzeltmek için elindeki kağıdı çevirdiğinde hayretinden bir çığlık attı. Üniversitedeki eylem sırasında cebine attığı kağıt üzerinde kurtuluş ve huzur Allah'a kul olmaktadır yazıyordu. Kutuluş ve huzur sadece Allah'a kul olmakta ve bu yollar Allah'a kul olmaktan geçer. Onu bulan neyi kaybetmiştir ki veya da onu kaybeden neyi bulmuştur ki? Onu tanıyan, ona itaat eden, onu seven zindanda dahi olsa bahtiyardır mutludur, huzurludur. Ama onu tanımayan, onu bilmeyen, ona iman etmeyen, onu sevmeyen saraylardaki krallar dahi olsa, saraylardaki şahlar bile olsa, zindandadır, bedbahtır. Bunun için kalp ancak Allah'a zikirle tatmin olacak. Onun boşlukları dolması tatmin olması mutmain olması sadece insanın dünyasının da ukbasının da huzuru, selameti, saadeti Allah'a kul olmakta ve Allah'ı sevmekte Allah'a iman etmekten geçmektedir. Bunun için bir denizin içerisindeki Balığın o denizin içerisinde bulunduğu süre içerisinde Nasıl ki suyun kıymetini bilemez anlayamaz Ne zaman ki siz o balığı suyun içerisinden çıkardığınız zaman O zaman anlar suyun kıymetini İşte bu noktadan bizler ezanların günde beş defa ezanların okunduğu şu ülkede, şu şehirlerde doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız için, imanlı bir aile, İslam, Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanıyan ailelerden, cemiyetlerden neşet ettiğimiz için, imanla doğduğumuzda tanıştığımız, büyüdüğümüzde yüz yüze geldiğimiz ve kendimizi böyle bir ülkede, böyle insanların içerisinde bulduğumuz için, Belki diyorum imanın kıymetini tam bilemeyebiliriz, farkında olamayabiliriz. Ama esasen bu imanın kıymetini gidip bir imansızın haline baktığımız zaman anlarız. Hani yıllar önce Türkiye'den Almanya'ya giden bir insandan bahis edilir. Bu insan oraya döviz toplamak, para kazanmak için gitmemiş. Allah'ın adını oradaki insanlara anlatabilir miyim? Efendimizin adını onlara bildirebilir miyim? Kur'an'ın mesajını onlara ulaştırabilir miyim diye gitmiş yıllar önce. Ve bir Alman ailesine misafir olur. Sonrasında alt üst katı olan evde kalmaya başlarlar. Ve buradan giden delikanlımız oradaki Alman gencine Alman delikanlısına önce muhabbet sonra sevgi Sonrasında da kalbinden onun kalbine mesajlarını akıtmaya başlar Ve derken Allah o Alman delikanlısına da hidayeti nasip eder Sonrasında o Alman delikanlının bir de eşi vardır Der ki sen nerede, ben orada. Sen İslam olursun, Müslüman olursun da, Ben olmaz mıyım? Hanımı da Müslüman olur. Ve bu muhabbetle adeta bir sevgi yumağı haline gelirler. O Alman genciyle bizim Türkiye'den giden delikanlımız. Ama işin en enteresan tarafı, Bir gün beraberce otururlarken, Alman delikanlı, Bizim buradan giden kardeşimize şöyle bir ifadede bulunur. Biliyor musun der, seni çok seviyorum. Alıp bağrımın içine, canımın içine sokasım geliyor. Çünkü sen bize İslam'ı, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanım, tanımamıza vesile oldun. Bu yönüyle seni çok seviyorum. Ama biliyor musun der, bir de sana öyle kızışıyorum ki. Öyle kızıyorum ki alıp böyle seni boğasım geliyor der. Bizim delikanlımız şaşırır. O şaşkınlık içerisinde devam ederken Alman der ki hele sor bakalım. Bir kalpte hem adabet düşmanlık hem sevgi muhabbet bir arada olur mu? Hem seviyorum diyorsun hem çok sana karşı şiddetli bir rahatsızlık duyuyorum diyorsun sor bakalım der ve bizim delikanlı sorar niçin böyle diye ve Alman devam eder seni çok seviyorum çünkü sen bizim hidayetimize vesile oldun ama sana kızmamın sebebi de şu benim bir babam vardı kiliseyi ihmal etmezdi her pazar kilisede ayin hiç ihmal etmez kilisenin ayinine katılır kilisede ibadetini aksatmazdı Senden altı ay önce o vefat etti. Sen niçin bir yıl önce gelmedin? Eğer bir yıl önce gelseydin, babam seni tanısaydı, vallahi o da İslam'ı seçerdi. Vallahi o da Hz. Muhammed Mustafa'yı kabul ederdi. Vallahi o da Kur'an'a ve her şeyi Yaradan'a, zaten iman etmişiz, mümin olarak, Müslüman olarak iman ederdi. Ve o şimdi, bir Hristiyan olarak değil de Müslüman olarak öbür aleme göç ederdi. İşte bunun için sana kızıyorum diyor. Evet kıymetli dinleyiciler bizler imanla müşerref olmuş Rabbimizin bizi imanla şereflendirdiği kullarız. Bu şeref bize yeter. Allah bu şerefi elimizden almasın. Çünkü imansızlık kadar ...insanın başında... ...daha büyük bir felaket yoktur. Bugün... ...gerek ülkemizin... ...gerekse dünyamızın... ...çekmiş olduğu sıkıntıların başında... ...iman veya imansızlık problemi vardır. İmansızlık... ...probleminden dolayı... ...çekilen... ...bütün sıkıntılar... ...bundan meydana gelmektedir. İşte... Üstad Bediüzzaman Hazretleri zaman iman kurtarma zamanı dediği gibi iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okur okuyabilir dediği gibi iman bizim insanlığımızın bütün özelliklerini bütün hususiyetlerini ...bütün istidat ve kabiliyetlerinin meydana çıkmasına sebep olan en büyük iksir, en büyük güç, en büyük kuvvettir. İşte bunun için, hani İhlas Risalesi'nde hatırlarsınız, İhlası kazanmak ve muhafaza etmek için... ...şu gelecek düsturlar rehberimiz olsun demişti ya hatırlarsınız... Burada da imanı kazanmak, imanı muhafaza etmek ve ona gelecek zararların önüne set kurmak. İşte imanın muhafaza edilmesi ve bu dünyadan iman pasaportuyla gitmek hepimizin en büyük meselesi. En önemli meselemiz falan takımın şampiyon olması değil. En önemli meselemiz çok para kazanmamız değil. En önemli meselemiz falan bakan, falan partinin lideri, falan yerin belediye başkanı, falan yerin başı, falan teşkilatın lideri olmak değil. Bugün bizlerin ve insanlığın en büyük meselesi şu dünyadan giderken iman pasaportuyla gitmek. İmanlı gitmek meselesi. Evet, imanla gitme, imanlı yaşama, imanla beraber olma, imanın getirmiş olduğu, kazandırmış olduğu hususiyetleri üzerinde hissetme, hissettirme beraberinde, onunla beraber olma. İşte nasıl ki ameliyathanedeki bir doktor, o hastane. Nasıl ki ameliyathaneye giren hastaya bütün elbiselerini çıkartarak bir ameliyat elbisesi giydiriyor. Doktorlar ameliyata girerken ayrı bir elbise giyiyorlar. Terliğinden eldivenine kadar her şey sterilize edilmiş. Niçin? Çünkü orası çok hassas. Orası insan vücudunun açıldığı yerler. Derilerin kesildiği yerler. Bağırsakların ...midenin açıldığı yerler, kalbin, beynin açıldığı yerler. İşte bu noktadan nasıl ki orası çok ciddi bir sterilize altında... ...hassasiyet içerisinde faaliyetini devam ettiriyorsa... ...bizler imanımızı muhafaza etme adına... ...imanımızı lekeleyecek, imanımıza mikrop bulaştıracak... ...imanımızı zedeleyecek, inancımızı sarsacak... Her türlü haramlardan, günahlardan, her türlü sebeplerden kendi kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Yoksa o sterilizeye dikkat edilmediği zaman hastanın mikrop kapıp o ameliyatın onun için şifa değil daha çok bela olacağı hepinizin malumudur. İşte bizler imanımızı muhafaza sadedinde, onu koruma sadedinde... Ona gelecek zararları önleme adetinde farzlar, sünnetler, vacipler, nafileler ve hani farzları yerine getirme, kebairi terk etme. Evet işte en önemli meselelerimizden birisi budur. Evet kıymetli dinleyiciler her gün sabah kalktığımızda Rabbimize şükredelim. Allah'ım sen bizi yine imanlı bir şekilde kalkmayı bizlere nasip ettin diye. Bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde hicretin dünü ve bugünü diye bir bölüm var. Sahabe-i Kiram Hazretlerinin önce Mekke'den Medine'ye daha sonra da dünyanın dört bir tarafına yaptıkları hicretleri Öteden bu yana çok çeşitli şeyler söylenmiştir. Hicretleri hakkında öteden bu yana çok çeşitli şeyler söylenmiştir. Ben bunlara yeni bir şey ilave edecek değilim ama, Bunlar arasında önemli gördüğüm bir iki hususun, Dün ve bugün perspektifinde yeniden değerlendirilmesinin yerinde olduğunu düşünüyorum. Sahabe-i kiram her şeyden önce, Mekke'de dini hayatlarını yaşama imkanı ve ölümüne deyip girdikleri o hakikatleri muhtaç gönüllere duyurma zemini bulamadıkları için hicret ettiler. Burayı tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Sahabe-i kiram her şeyden önce Mekke'de dini hayatlarını yaşama imkanı ve ölümüne deyip girdikleri o kutsi hakikatleri muhtaç gönüllere duyurma zemini bulamadıkları için hicret ettiler. Yani Mekke'de demek ki Efendimizin ve ashabının gitmediği insan, çalmadığı kapı, Kur'an'ın mesajını götürmediği Mekke'deki yaşayan bir insan kalmamış. Buraya bir şey ilave edebilirim. Bunun yanı sıra bana göre onlar hicrete alışmak için hicret ettiler. Gitmeye alışmak için gittiler. Çünkü Medine'ye yaptıkları bu hicret ve bu gitme bir ilk olsa da son olmayacaktı. Tabakat kitapları ihtilaflı da olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde yüz bin sahabi olduğunu kaydediyorlar. İbni Hacer el Isabe isimli eserinde 10 bin insandan bahsediyor. Ama o günkü toplum telakkileri açısından kadın ve çocukların pek çoğunun bu rakama dahil edilmemiş olacağını hesaba katmak lazım. Kaldı ki o günkü toplumda kadınların sayısı erkeklerden az değildi. Belki daha da çoktu. Çünkü savaşlarda büyük ölçüde ölenler erkeklerdi. Bugün yine tarihçilerin tespitlerine göre Medine mezarlarında on bin insan bulunuyor. Bu demektir ki yaklaşık doksan bin insan dünyanın değişik yerlerine dini mübini İslam'ı anlatmak üzere çıkmış ve bir daha geriye dönmemiş. Müthiş bir ruh, heyecan ve inancın göstergesi bu. Doksan bin insan ve dini ilah adına hicret. Bakın ülkemizin şanlı misafiri Ebu Eyyubül Ensari Hazretlerine. Yezid döneminde 70 yaşını aşmış iken at sırtında Medine'den İstanbul önlerine gelmiş. Hayatı boyunca o cepheden bu cepheye koşmuş. Memaliki Harre'de yani sıcak memleketlerde pişmiş bu insan o uzun yola çocuklarının itirazına rağmen seve seve çıkıyor. İhtimal bu uzun yola çocuklarının itirazına ve Çocuklarının karşı çıkmasına rağmen seve seve çıkıyor ve bu uzun yolculukta hastalanıyor ve İstanbul surları önünde vefat ediyor. Ediyor ama vefatı öncesi tabakat kitaplarının kayıtlarına göre beni elinizden geldiğince İstanbul içlerine doğru götürün, götüremediğiniz yerde beni gömün. Ben Allah Resulünden buranın mutlaka bir gün fethedileceğini duydum. İşte onun haber verdiği kahramanların yiğitlerin kılıç seslerini, at kişnemelerini duymak istiyorum diyor. Binlercesi içinden sadece bir örnek bu. Benim inancıma göre hakiki manada hicreti hicret derken kastettiğimiz o ulvi ve yüksek değeri gerçek hayatta temsil eden canlandıran sahabe-i kiram olmuştur. Hatta bu hicret düşüncesi inancı ve heyecanı onların içinde öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki hicret ettikleri yerden geriye dönmeyi ihanet saymışlardır. Sadece ziyaret için ülkelerine vatanlarına memleketlerine döndükleri zaman orada ölmeye hicretlerini iptal edecek endişesiyle yaklaşmışlardır. Tarihte örneği var bunun. Mekke'den Medine'ye hicret eden ve veda haccı sırasında Mekke'de vefat eden Sa'd bin Havle'nin kaderi başkaları için hep endişe kaynağı olmuştur. Aynı haç esnasında ciddi şekilde rahatsızlanan Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas bu endişesini kendisini ziyarete gelen Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme bildirince Efendimiz ona ihbar-ı gayb nevinden sen daha yaşayacaksın Allah senin elinle bazılarını aziz, bazılarını zelil yapacak buyurmuş ve Hazreti Saad'ın endişesi izali olmuştu. Sahabe sonrasına gelince o günden bu yana farklı seviyelerde ve şekillerde de olsa hicret hiç kesin diye uğramamıştır. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden dönerken Mekke fethedildikten sonra hicret yoktur. Fakat cihat ve niyet vardır buyurmuştur. Ama bu ilk, ama bu o ilk kutluların gerçekleştirdiği Mekke'den Medine'ye olan hicrettir. Dolayısıyla yukarıda belirttiğimiz gibi farklı şekil ve seviyelerde hicret hiç durmadan devam etmiştir. Zaten bu hicretler olmasaydı İslam'ın dünyanın dört bir yanına ulaşması mümkün olur muydu? Demek tarih boyunca Müslümanlar Peygamberlerinden tevarüs ettikleri o hicret düşüncesini koruma, yaşama ve yaşatmada fevkalade hassas hareket etmişler. Ben zannediyorum ki aynı duygu ve düşünce bir yönüyle günümüzde de yaşanıyor ve yaşatılıyor. Benim birçok yerde kutsiler kadrosu dediğim bu insanlar dünyanın dört bir yanına arkadaşlarına dönmeden gidiyorlar. Pekala gayeleri ne? Mensup oldukları milletin, devletin, kültürün ve dinin değerlerini muhtaç gönüllere duyurmak. Evet bu gaye uğrunda dünyevi nice imkanları terk eden ve tıpkı sahabe misali bir daha geriye dönmeyi düşünmeyen, geriye dönmeyi döneklik sayan sayıları meçhul nice insanlar var bugün. Fakat hiç kimse bunu kendinden bilmemeli. Kendinden bilme her şeyden önce Allah'a karşı ciddi bir saygısızlıktır. Zira akılları bu istikamette ikna eden o, gönülleri bu ruh ve heyecanla dolduran o, eğer onun ilka buyurduğu bu inanç, bu duygu, bu düşünce olmasaydı, bir his ve heyecan tufanı halinde onların gönüllerinde esmeseydi bu tablo gerçekleşir miydi? Bizler bu inanç ve heyecanı onların gönüllerinde hasıl edebilir miydik? Rica ederim. Siz böyle külli bir hadiseyi falanın filanın konuşmasına, onun bunun yönlendirmesine bağlayabilir misiniz? Kendi nefsini ikna edemeyen insanın, insanların başkalarını ikna etmesi mümkün mü? Kendi kaprisleri, arzuları, his ve hevesleri karşısında günde birkaç defa kalıp ezilen, adeta preslenen insanların yol göstericiliği ile olur mu bu iş? Demek ortada bir sevki ilahi var. Sevki ilahinin insiyakları var ve gidenler dönmemek üzere gidenler, sahabenin anladığı ve yaşadığı manada hicret edenler, işte bu sevki ilahiye mazharlar. Keşke ben de defalarca iç geçirdiğim, sürekli hayalini kurduğum, zaman zaman sözünü ettiğim, Hatta söz verdiğim hicreti yapabilseydim. Mesela diyor büyüğümüz. Çok çetin bir yer olan Pekin'e gitseydim. Gitseydim de öteler ötesinde. Muhtemel sen bu muhacirlerle beraber olamazsın. Çünkü sen hicret etmedin cümlesine muhatap olma endişesinden kurtulabilseydim. Keşke. Keşke diyoruz ama. Kader Cebrül lutfi ile bizi başka yerlere getirdi. Hastalıklı. Havalar şiddetliydi derken kaldık buralarda. Ve büyüğümüz şu şekilde devam ediyor. Babamın şiirinde dediği gibi ecelde müddet var demek. Babam bunu Erzurum zelzelesinde söylerdi de benim hafızamda sadece bir kıtası kalmış. Soğuk bir kış mevsiminde binalar sürekli sarsılıyor. İçeriye giriyoruz evler vahşi vahşi bakıyor bize. Dışarıya çıkıyoruz şiddetli kış ve insan boyu kar. Manzum cümlelerle Cenab-ı Hakk'a tazarruda bulunuyordu babam. Dışarıya çıkarız şita şiddetli. İçeri gireriz evler hiddetli. eceler gelmiş vade müddetli. Sabırlar buyur gufrana bağışla bizim. Her neyse demiş biz hicret edemedik ama... Hicret edenlerin duygu, düşünce, hissiyatlarını paylaşıyor. Onlarla beraber oturup kalkıyoruz. Hadiste ifade buyrulduğu gibi, la yeshka bihim celisuhum. Onlarla beraber olan şakı olmaz. İnancım o ki bahsi geçen hicret ufkunu yakalamış, onu hayata geçirmiş kişilerle bu dünyada beraber olan bir insan, öbür tarafta bahtsız olmaz. Haydi sen de geç derler ona da. Evet keşke dünyanın dört bir yanında idbarımızın ikbale dönmesi için hicret edilebilse. Keşke bu uğurda anne ve babalar ikna edilebilse. Keşke hicret edilen yerlerde kültürümüze, milletimize, ülkemize hizmet edilebilse. Keşke bin bir kadre uğramış o güzelim dilimiz dünya dili haline getirilebilse. Şimdilerde yaptıkları eğitim faaliyetleriyle milletimizin adını duyurmaya çalışanların tutuşturdukları meşaleler etrafı aydınlatmaya başladı elhamdülillah. Gönüllüler kadrosunun gerçekleştirdiği değişik yerlerdeki bu büyük küçük hizmetlerin hüsnü kabul görmesi bana milletimize ait çok derinlerden gelen bir kısım hususiyetlerin bulunduğunun göstergesi gibi geliyor. Gerçi... O mahiler ki deryadadırlar, deryayı bilmezler fehvasınca belki bizler farkında değiliz. Kendimize ait kültürümüzün rengini, tadını, şivesini tam bilemiyoruz. Farklılığı kavrayamıyoruz. Fakat başkaları bunun farkında. O farkı görebiliyor. Komşuluk münasebetlerini, aile yapısındaki rasaneti, sosyal münasebetlerdeki yumuşaklığı ve sıcaklığı kavrayabiliyor. Eğitim alanındaki fedakarca çalışmaları görüyor ve takdir ediyorlar. Kaldı ki bunlar bizim kendimizi ifade yollarımız. Hasılı bizim dünyamızda sahabe ile başlayan hicret, onları takip eden kutlular tarafından devam ettiriliyor. Özü aynı, fark sadece şekilde. Dolayısıyla bu ayrılıkta bir gayrılık olduğu söylenemez, ne mutlu onlara demiş. Rabbim inşallah bizlere de, Hicret şerefini nasip ve müyesser eylesin diyoruz ve sohbetimize bir ara verip ikinci bölümde yine sizlerle buluşmak üzere şimdi sizleri bir ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyorum efendim. Yürüdü, gel oldu gidelim bizim eller. Koştu deli, görün sürdü yürüdü, gel oldu gidelim bizim eller. Gözüm yaşı yer yeryüzü. görünmez dünya valisi şimdi bizim elin kara çalısı gün oldu gidelim bizim ellere gün oldu gidelim bizim ellere İslamiyetimizin ikinci bölümünde şartların hesaba alınması diye bir bölüm var. Her dönemin mimar ve fikir işçileri gibi bizlerin de içinde bulunduğumuz dönemin şartları ve gereklerini iyice ihata etmemiz gerekmektedir. Çok bilmemiz, çok okumamız, çok dolaşmamız eğer içinde bulunduğumuz dünya şartlarını hesaba katmıyorsak, onları derin tetkik ve analizlere tabi tutup hareket ölçülerimizi belirlemiyorsak, bir anlam ifade etmeyebilir. Mesela her birimiz, günümüzde Ebu, Hanifi, Ebu Hanife dahi olsak, ama içinde bulunduğumuz şartları hesaba katmadan, onun kendi döneminde hareket ettiği gibi hareket etsek, Çalışmalarımızın falso ile neticeleneceği muhakkaktır. Şimdi dünya küçüldü. Moda tabirle global bir köy haline geldi. Eskiden ulaşım ve haberleşme vasıtaları bu ölçüde gelişmiş değildi. Adeta bir Adem'in merkeziyet hakimdi. Tabir caizse herkes ve her toplum belli bir mı içindeydi. Ama... Şimdi öyle mi? Dünyanın bir yerinde olan bir hadise başka yerlerde anında duyuluyor. Ve bazıları itibariyle hadise mahallindekinden daha fazla ses ve gürültü çıkartıyor, tesir icra ediyor. Mükebbirul asfatlar yani sesleri gürültüleri çoğaltanlar da var günümüzde. Geneli itibariyle kimin amaçlarına hizmet ettiği, malumu meçhul o medya ister ideolojik isterse ekonomik çıkarlar istikametinde dünya kamuoyunu rahatlıkla yönlendirebiliyorlar. Bu arada çeşitli zamanlarda ısrarla üzerinde durduğum bir husus var. Dünyanın neredeyse tamamına yayılmış bir gönüllüler hareketi, bir eğitim ve öğretim seferberliği. Din, dil, ırk, Yaş, cinsiyet ayırt etmeksizin akıllara durgunluk veren fedakarlıklarla çalışan bir kitle var ortada. Dünyanın bir yerinde elde ettiğiniz fevkalade bir başarı bunları çekemeyenlerin gıdda ve düşmanlık damarlarını tahrik edecekse, o başarı başka yerlerdeki hizmetler adına olumsuz tesir yapabilir, şartların aleyhte ağırlaşmasının nedeni olabilir. Ortaya çıkacak olumsuz hava yukarıda bahsini ettiğimiz medya aracılığı ile bütün dünyaya mal edilebilir. Onun için bütün zamanlardan daha fazla dikkatli olunması gerekir şu zamanda. İşte bu safhaya gelse elinizden bir şey gelir mi? İş bu safhaya gelse elinizden bir şey gelir mi? Elbette hayır yapacağınız bir tek şey olur. müspet hareket etmek. Siz her zaman olduğu gibi numuneyi imtisal sayılacak müspet hareket örneklerini sergilemeye devam eder, onların bir kısır döngü içinde dönüp durduklarını anlayacakları, böylece yanlış davranışlarından vazgeçilecekleri zamanı beklersiniz. Yani bir zaman kaybı olur, belki çeyrek asılır, belki de daha fazla. Görüldüğü gibi bir taraftan kendimizi koruma, Diğer taraftan insanlığa hizmet götürme oldukça zor. Onun için kendi içimizde sıkı durmamız, gevşemememiz, saflardan saf yaşayış şeklimizi devam ettirmemiz lazım. Saflardan saf yaşayış şeklimizi devam ettirmemiz lazım. Evet, hem kendi iç alemimiz, hem de şartların ve çevrenin getirdiği yenilikler karşısında, hepimizin sürekli, Fikri rehabilitasyona ihtiyacı var. Madde ile manayı aynı zaviyeden müşahede edebilecek rehber bakışlara, rehber değerlendirmelere ihtiyacımız var. Aksi halde toplum, his ve heyecanları aklının ve mantanın önünde toy delikanlılarla maceraya sürüklenir. Böylece insanların yaptıkları şeyler güzel görünebilir. Hüsnün niyetli de olabilir ama çok defa bu türlü şeylerin içine, Riya, şöhret, fahir ve gurur karışır. Bunların olduğu yerde, karıştığı işlerde lahutiyet mülahazası yoktur. Dolayısıyla onların öncülük ettiği faaliyetler muhakkaten semere verse de Allah alır daha sonra o semereleri. Ve işin en acı tarafı kim bilir belki de hislerine kapılarak yapmış oldukları şeylerden dolayı sorumlu bile tutabilir o insanları. İşte İçinde bulunmaya gayret ettiğiniz, yolunda yürümeye çalıştığınız yolda niyetinizde hep o olursa, Allah olursa, masmavi renge bürünmüş cennete ait büyüleyici kokuları geçtiğiniz her güzergahı yayarsınız. Evet, müminin niyeti çok önemlidir. Niyet, sıradan işleri ibadet haline getirdiği gibi, o gerektirdiği gibi muhafaza edilmediği zaman, İbadetler ibadet olmaktan çıkar. Bozuk bir niyetle namazın çehresini burada kirletirseniz orada karşınıza hortlak gibi, gülyabani gibi bir şey çıkar. Öte yandan Allah Resulünküne sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen yatış şeklinin bile ibadet olduğunu belirtmiyor mu İslam üleması? Niyet bu kadar önemli olunca sürekli Allah'la, sürekli ilahi kelimetullahla oturup kalkmanız sizi çok aşkın kılar. İşin aslı kendini ona, onun adının yüceltilmesine kilitleyenlerin belki de öyle çok derin mülahazaları, derinlemesine bir ibadet-ü taatleri yoktur ama sürekli bir teveccüh içinde bulunma niyet ve gayretleridir onları aşkın kılan. Bu öyle bir debi kazandırır ki onlara, Artık kişi yerken, içerken, yatarken, kalkarken hep bu hakikatleri nasıl anlatırım ızdırabıyla yaşar. Bu da Cenab-ı Hakk'a sunulan en büyük duadır. Peygamberlerin peygamberliği malum. Peygamberlik Allah'ın takdiri. Ama neden bizler de onlar gibi olmayalım? Onların yaptığını yapmayalım. Peygamberane bir azimle, peygamberce bir cehid içinde olabiliriz. Eğer... Ruhumuzdaki yabancı hülyaları ruhumuzdan söküp atabilirsek bizler de peygamberane mülahazalar içinde ızdırap insanı olabiliriz. İslami heyecanı hayatımızın her karesinde duyabiliriz. Böyle bir ıstırabı duymanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Bir de Allah bazılarına vüd sevgi vaz ediyor. Kime el atsa hemen kıvama eriyor. Bu kim bilir belki de Allah'ın bize bir fırsat verdiğinin şahididir. Öyleyse vakit fevt etmeden bizden beklenen şeyleri yerine getirmeliyiz. Bu yolda yürürken önümüze bazen engeller çıkabilir. Birileri önümüze çıkıp size zarar vermek isteyebilir. Ama peygamberlere de birçok engeller çıkmamış mıdır? Öyleyse bunun bunu... Hayatın ve bu yolun bir realitesi olarak kabullenmek lazım. Bir de toprağa atılan her tohum çıkmaz. Bazılarını kuşlar yer, bazıları çürür gider. Öyleyse himmetini ali tutup, elindeki bütün tohumları bir an önce toprağa gömmeye bakmalısın. Şöyle olsun, böyle olsun deyip, gözünü neticeye dikme. Allah'la pazarlıktır ve yanlıştır bu. Vazifemizi yapıp, neticeyi onun takdirine bırakmamız gerektir. Biz vazifemizi yapacağız inşallah, vazife-i ilahiyeye de karışmayacağız. Evet, bazen ışık görünür, aradan 10 sene geçer, 20 sene geçer, Işık hala göründüğü ufukta durur, bir santim ilerleme kaydetmez. Neden? Çünkü insanların azmi, kastı, kararlılıkları ve planlarının ciddiyeti, uygulanabilir oluşu şart adi planında müessir şeylerdir. Eğer bunlarda bir eksiklik ve aksama söz konusu ise ışık göründüğü yerde görüne durur. Fakat siz yürümenize rağmen bir türlü tünelin öbür ucunu bulamazsınız. Bununla beraber ışığın göründüğünü kabul etmelisiniz. O zaman ya ne yapalım ışık biraz erken görünmüş ya biz ışığa doğru yürürken ahester evlik ediyoruz ya da atâ ilahi burada ayrı bir cilve ortaya koyacak diyeceksiniz. Bu çerçevede bir hususu tekrar hatırlatmak isterim. Bazen dünyanın herhangi bir yerindeki muvaffakiyet... ...başka yerlerde muvaffakiyete giden yolu tıkayabilir ve sistemi felç edebilir. Cüz'i dairedeki tekevvün heptenin önünü kesebilir. Zira o muvaffakiyet başkalarının gıpta damarlarını harekete geçirmiş haset duygularını kabartmış, düşmanlık yapmalarına zemin hazırlamıştır. Mesele, dininizi anlatma, hakkı başkalarına duyurmadır. Dinimizi anlatma istikametindeki bir başarı, başka bir yerde kendilerine rakip kabul etmeyenlerin harekete geçmesine sebebiyet verir, verebilir. Öyleyse, bir yerde doğum yaptırtıp, diğer yerlerde kısırlaşmaya, kısırlaştırmaya sebebiyet vermeyin. Unutmayın hamile olan bütün analar doğum yaptığı zaman başkalarının yapacağı bir şey kalmamış demektir. Çok kıymetli dinleyiciler burada bir hususu arz etmek istiyorum. Gerek ferdi planda gerekse cemiyet planında gerekse aile planında bizim toplumumuzu kemeren, İnsanımızı yiyip bitiren bir hastalık var. O da haset, kıskançlık, çekememezlik hastalığı. Bu bir ruh hastalığıdır. Bir kalp hastalığıdır. İnsan, evvel emirde, her hususta, insanların sahip olduğu, gerek ilmi, gerek dini, gerekse bilgi, gerekse mal, mülk, servet, makam, yetki, bütün bunların netice itibariyle Allah'ın takdirinden geçtiğini düşünmeli. Mesela aynı ailede olsun, aynı cemaatte olsun, aynı bünyede olsun, üç beş insan bir araya geldiğinde, biri onun niçin bu kadar malı var da benim yok onun niçin bu kadar bilgisi var da benim yok? Onun niçin bu kadar sahatli vücudu var da ben hastayım? O niçin bu kadar zinde, boy pos yerinde, güzellik yakışıklılık yerinde bende yok? O niçin bu kadar takva ehli, nasıl bu kadar aşk, şevk, his, heyecan sahibi bende yok? Bakın şimdi bazı meselelerde bakın. Haset aynı diyor, ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi haset de insanı yer bitirir diyor. Haset, haset edeni yer bitirir, tüketir diyor Üstad Hazretleri. Yakar diyor. İşte insan eğer bir kardeşinde bir özellik var ise, hani hatırlarsınız İhlas Risalesi'nde kardeşlerinizin meziyetini kendinde bilmek demişti ya, işte bu noktadan baktınız ki aynı camia, aynı grup içerisinde bir kardeşiniz, bir bacınız, bir ablanız, bir abiniz, bir arkadaşınız başkaları tarafından çok seviliyor, sizden de çok seviliyor. Sen orada haset damarını tahrik etmeyecek. Niçin onu o kadar çok seviyorlar da beni sevmiyorlar demeyeceksin. Allah'ım ben seninle olduktan sonra sen istersen beni insanlara da sevdirirsin diyecek. Ve o arkadaşının insanlar tarafından sevilmesini Allah'tan bilecek. Çünkü o da bir imtihan bakın. Her şey bir imtihan. Bir insanın çok insan tarafından sevilmesi, sayılması, saygı gösterilmesi onun için bir imtihan. Başkasının sevilmemesi o da bir imtihan. Bir insana zenginlik verilmesi bir imtihan, fakirlik ayrı bir imtihan. Yetki, makam bir imtihan, yetkisizlik, makamsızlık ayrı bir imtihan. Şimdi ben size şöyle diyeyim, size bir yetki verildi, size bir makam verildi. Siz o yetkinin makamın size sağladığı hususlarla, bu millete ait milletimizin vermiş olduğu yardımlarla meydana gelen birikimlere ait o malı mülkü çarçur ettiniz bu mu hayırlı yoksa yetkiniz etkiniz yok tabiri caizse kapıda bir bekçisiniz vazifenizi yaptınız bu mu hayırlı işte bunun için Bizim içinde bulunduğumuz her şeyi bir imtihan vesilesi kabul etmek lazım. Çünkü öbür türlü mesela işte falanın niye bu kadar malı var da benim yok demek Allah'ın taksimine itiraz demektir kıymetli dinleyiciler. Ha, siz şöyle bir kıskançlık durumunda olabilirsiniz. Diyelim ki falan kardeşim gecede yüz rekat namaz kılıyor ben niye kılamıyorum o zaman ben de kılmalıyım. Bakın bu güzel bir şey. Falan arkadaşım günde yüz sayfa kitap okuyor. Ben niye okumayayım? Bu güzel bir şey. Falan insan secdede hıçkırı hıçkırı gözleri yaşlarla doluyor. Ben niçin böyle kapkatı bir kalple, kupkuru bir gözle Rabbimin karşısındayım? Bu güzel bir şey. Falan nasıl böyle haramlardan uzak yaşıyor? Falanın, gecesi nasıl böyle tecittsüz geçmiyor falan 24 saat hizmet duygu ve düşüncesiyle dinemibün İslam'a ve Kur'an'a hizmet düşüncesiyle 24 saat nasıl böyle canlı cevval aşk ve şefkat içerisinde hareket edebiliyor ben de olmalıyım bu güzel bir şey ama falanda niye böyle mal mülk var falanın niye böyle makam yetkisi var falanın niçin böyle imkanları var Falan niçin bu kadar seviliyor? Falan niçin bu kadar insanlar tarafından el üstünde tutuluyor derseniz, işte o sizi yiyip bitiren, için için kemren adeta ruhi bir kanser hükmündedir kıymetli dinleyicilerim. Onun için sizler insanlarla değil, daima Allah'la irtibatınızı kavi tutmaya çalışın. Bakın dünyadaki bütün insanların hepsi, Diyelim ki bir insanı el üstünde tuttular. Dünyadaki bütün insanlar diyorum bakın. Bütün dinlere mensup insanlar, bütün milletlere mensup insanlar sizden birisini el üstünde tuttular. Dünyanın en zengini oldunuz. Dünyanın eğer dünyayı bir devlet olarak düşünecek olursanız o devletin başı seçildiniz. Ama Allah sizinle beraber değilse bunun bir kıymeti var mı kıymetli dinleyiciler onun için insanların size olan teveccühü sizi yanıltmasın siz her an Rabbinizle münasebetinizi kavi tutmaya bakın insanlar sizi alkışlayabilir şakşaklayabilir size haddinizin fevkinde ifadelerde saygı gösterebilirler ama o esnada siz diyebiliyor musunuz Allah'ım Acaba senin nezdinde benim yerim nerededir? Allah'ım acaba Resulullah'ın nezdinde benim yerim neresidir? Bu insanlar bana şöyle böyle bakıyorlar, bana şöyle böyle diyorlar ama Acaba Allah'ım benim için sen ne diyorsun? Acaba Resulullah benim için ne diyor? İşte bu ifadeyi sık sık tekrarlamanız lazım kıymetli dinleyiciler çünkü ötede her şey buradaki gibi görünmeyecek burada öyle insanlar görürsünüz üstü başı, başı peşmürde belki birçoklarının böyle itibar etmediği insanların ötede göreceksiniz insanların başını aşkın makamlarda güzelliklerde ötede insanlığın karşısında olduğunu göreceksiniz ama burada da her şeyi de önde görünen. Ama yaptığını Allah için değil, gösteriş için yapan. Ne güzel veriyor desinler diye veren. İşin önünde olmak için görünen. Makamından, cakasından. geçilmeyen. Ama bazı noktalarda görünen insanların da ötelerde, yerde yerde sürün sürün, süpkün püklün adeta sürünerek rezil olduğunu görürseniz şaşmayın. Onun için bu dünyadaki ölçü ölçü değil. Düşünün ki Firavun'u Nemrud'u. Haşa ben tanrıyım demiş bu insanlar. Kimse karşılarına çıkamamış. Nasıl ki Hz. Musa aleyhisselama ve onun getirmiş olduğu hakikata iman eden Allah'a iman eden Hazreti Musa aleyhisselama inanan peygamberliğine inanan o daha önceki sihirbazları çaprazlamasına kollarını ve ayaklarını kestirmemiş miydi Firavun? Bakın o sihirbazların çaprazlama kol ve ayaklarını kestirmesi bize şunu gösteriyor. Yanlarında o kadar çevrili olan o insanlara bunu yaparken kimse karşı duya duramıyor. Ama Musa Aleyhisselam da belde belde geziyor. Efendimizin hayatını bir göz önünüze alın. Ama ötede Efendimizin hayatına bakın. İşte bu noktadan kıymetli dinleyiciler. Sakın zannetmeyin. Bazılarının malı mülkü ona hayır zannetmeyin. Bazılarının makamı mansıbı ona hayır zannetmeyin. Bazılarının sıhati güzelliği ona hayır zannetmeyin. İmkan genişliği onun için hayır zannetmeyin. Hatta şunu diyeyim. Bazıları eğer bir insan diyelim ki çok güzel Kur'an okuyor. Ama Kur'an okurken Allah için değil de. Yahu şu insanlar ne güzel Kur'an okuyor desinler diye okuyorsa o bile onun için hayır değil. Bir insan düşünün. ...çok güzel vaaz nasihat ediyor. Çok güzel bir hatip. Sözleriyle adeta yüz binleri coşturuyor. Ama bu insanın sözlerinde... ...konuşmalarında... ...Allah'ın rızası yoksa... ...insanları coşturmak için... ...insanlar karşısında kendi kendini... ...yükseltme niyeti gayreti varsa... ...bu hitabet... ...bu bilgi, bu ilim onun için de hayır değil. Belki konuşmasını bilmeyen bir dilsizin dilsiz olması hali hitabeti yüzbinleri coşturan şahlandıran o insanın halinden daha hayırlı olabilir bu noktadan Rabbimizin bize vermiş olduğu hani demiştik ya üstadımız hazretlerimizin iman teslimi teslim tevekkülü tevekkül saadet-i netice verir demiştik ya Bizler Allah'a iman etmiş insanlar olarak ondan gelen her şeye teslim olan, razı olan ve sonrasında da tevekkülle inşallah hem dünya saadetini hem de ukba saadetini kazanma niyeti gayreti içerisinde olan insanlarız. Bunun için eğer nefsiniz bir başkasında olana rıza göstermiyorsa, kanaat etmiyorsa, haset ediyorsa zaten bakın hasıt yani haset eden zararı kendisine karşısına bir zararı veremez. Diyelim ki benle birisi, beraberiz. Onda bazı maddi imkanlar var bende yok. Ben içim içim kendimi yiyorum diyorum ki niçin onda var da bende yok. Ona bir zarar olur mu benim düşüncemin? Hayır. Aksine kendi, kendi kendime zararı. Bu düşüncenin zararı kendime. Bunun için o gibi nefsin ve şeytanın vesveselerine, Katiyen geçit vermeyecek. Nefsin o gibi vesveselerinin karşısında şöyle bir parolayla çıkacaksınız kıymetli dinleyiciler. Ey nefis ve ey şeytan. Rabbim bana bunu takdir etmişse senin kemkümün niye? Ben senin vesveselerine kulak asmıyor. Sana geçit vermiyorum. Rabbim her şeyi her şeyden daha iyi bilir. Rabbim benim için daima hayırlısını verir. Rabbim beni benden, annemden, babamdan daha çok sevendir, daha çok düşünendir. Çünkü o her şeyin Rabbidir, o hepimizin Rabbidir. Onun için sus ey nefis diyecek, adeta onu konuşturtmayacak yerinde oturtacaksınız. İşte bunun için nefsimizi bu konuda ikna etme. Tabi bir de hani Hazreti İsa Aleyhisselam buyuruyor ya, düşünen sahip olduğu nimetlerin farkına varır, Düşünmeyenler ise kendilerini mahrumiyette sanır diyor ya. Onun için daima bizler bizden daha imkanlı, daha geniş olan insanlara değil de bizden daha imkansız, daha dar imkanı olan insanlara bakacak ve içinde bulunduğumuz nimetlere şükreden bir kul olacağız inşallah diyoruz. Hep Efendimizle ilgili şiirleri yine büyüğümüzün yazdığı bir şiiri sizlerle paylaşmak sizlere arz etmek istiyorum. İşte bugünkü şiirimizin adı, Gönlümün Gülü. Seni seven her ruh, uludur ya Resulallah. Gönlü gözü onun, doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden, Zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Rasulallah. Beklemez bir başka iltifat sana erenler, semtin iltifat buludur ya Rasulallah. Gönül gözleriyle bir kere seni görenler, onlar ruhların bir koludur ya Rasulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar iklimin kuşların yoludur ya Resulallah Cennet yamaçları gibidir orada ufuklar Cemal'in bu ufkun tülüdür ya Resulallah Sana ermek imanlı gönüllerin rüyası Seni bilmeyenler ölüdür ya Resulallah Vuslatın bu garip kıtmirin her dem hülyası bu benim gönlümün gülüdür ya Resulallah.